الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله ve allaalihi ve sahbihi ve man walá, kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz. Öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve da xasseten bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azza Ve Celle'den niyaz ediyorum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Tabi her zamanki gibi hamd ederek başlamak istiyorum cümlelerime. Bizleri yine Kur'an'dan bir şeyler istifade etmek adına bir araya toplayan Allah Azza Ve Celle'ye sonsuz defaatlarca hamdolsun. olsun. Kardeşlerimiz, hatırladığınız üzere Bakara suresinin 37. ayeti kerimesinde kalmıştık. Yalnız hatırlayın bir şerh düşmüştük geçen hafta. 34. ayeti kerimenin son kısmında zalimlerden olursunuz ifadesini bu haftaya sarkıtmıştık. Müstakil bir konu ve üzerinde durmayı arzu ettiğim bir konu olması hasebiyle dedik ki, onu müstakillen incelemeye çalışalım ve bu haftaya sarkıtmayı uygun gördük. Onun için şimdi konuşacaklarımız, anlatacaklarımız 37. ayeti kerimenin devamı niteliğinde değil, geçen hafta, bu haftaya tehhir ettiğimiz zulüm ve zalim konusuyla alakalı olarak bir konudur. Onu hatırlatmak istedim kerim kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala... Adem Aleyhisselam'a hitaben hatırlayın kardeşlerim. Şu ağaçtan şu meyveden yahut da şu işte size yasak ettiğim şeyden yemeyiniz. İfadesinin ardından Subhanahu ve Taala yediğiniz takdirde, yaptığınız takdirde, bununla iştigal ettiğiniz takdirde zalimlerden olursunuz diye ayeti kerime nihayete eriyor idi. Hatırlayın lütfen. Orada zalimlerden olmak yahut da zulüm konusu idi. İşte bugün inşallah kısa da olsa bir girizgah mahiyetinde zulüm konusuna değinmek istiyorum. Şimdi size sual ederek başlamak istiyorum konuya inşallah. Eğer ki sorsam desem ki kardeşlerim Kur'an'a bütüncül baktığımız zaman zulüm ve zalim kavramlarını alsak masaya yatırsak yahut da etrafımıza baktığımız zaman şöyle bu vakayı Kur'an ve hadis kavramlarıyla, zulüm kavramlarıyla kıyas etsek ve bunun ardından size sorsam desem ki zulüm nedir? Şöyle mi tarif ederiz acaba? Zulüm sadece böyle kan, gözyaşı, ne bileyim maddi manada bir açılmış hasar, işte ma fiziksel manada bir tahribat, sizin nazarınızda Kerim kardeşlerim, bunu merak ediyorum içtenlikle ve onun için sual ediyorum. Sizin nazarınızda zulüm yahut da bunu yapan zalim bu mudur? Sadece bununla betimlemek ne kadar doğrudur? İnanıyorum ki şöyle dersiniz, zulüm sadece bu değildir. Öyleyse zulmü tariflemek mecburi olmaktadır şu manada. Zulüm bil ittifak şöyle tarif edilmiştir. Yani sadece zulüm deyince gözyaşı, kan, işte fiziksel tahribat akla gelmesin diye bu tarifi önemsiyorum. Zulüm şöyle tarif edilmiştir. Vad'u şey fi gayri mahallihi. Bir şeyin herhangi bir şeyin bakın mahalli yani olması gerekenin dışında olmasına zulüm denir kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Wad'u'ş şey fi gayri mahallihi bir şeyin olması gereken mahallin, olması gerekenin dışında bir yere konmasına, oraya yerleştirilmesine zulüm denir. Çoklarca kelimeyle ifade edilmesi mümkün ama bir örnek vermek istiyorum. Ondan sonra da Kur'an'dan zulümle alakalı örnekler vereceğim inşallah. Bu tarifi daha iyi anlayabilmek için şu örnek bence yerinde. Bir matematik öğretmeni tasavvur edin. İşi nedir matematik öğretmeninin? Nedir kardeşlerim? Matematik dersi vermektir. Doğru mu? Evet. Yani matematik öğretmeni matematik dersi anlatmak için matematik öğretmenliği okumuştur. Varsayalım sezon başı okul açıldı. Okul müdürü geliyor. Diyor ki hocam vallahi edebiyat öğretmeni yok. Edebiyat öğretmeni yok. Bu dönem idare edin de şu Türkçe dersine girin olmaz mı? Matematik öğretmenine böyle bir teklif edilmiş olsa, kendisinden Türkçe dersi verilmesi istenilse, biz cebir, matematik okumuş ve o okuldan mezun olmuş, bunun için öğretmen olmuş, matematik öğretmenine ne yapmış oluruz? Niçin? Niye zulüm dedik? Çünkü olması gereken yerin dışında bir yere koyduk da ondan. Peki okul müdürü ne oldu? <gülüyor> Zalim oldu. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Zulüm sadece fiziksel tahribat. Yani bugün maalesef Müslümanların dünyasında, İslam beldesinde Müslümanların düçar kaldığı şey olarak şüphesiz öyledir. Ama sadece böyle anlaşılmaması için böyle bir örnek vermeyi uygun gördüm kardeşlerim. Onun şu ayet Bismillahirrahmanirrahim İnneşşirke la zulmun azim Bakınız Allah Subhanahu ve teala şirki nasıl betimlemiş, nasıl tasvir etmiş. Diyor ki hiç şüphe yok ki, kuşku yok ki şirk azim bir zulümdür. Bunu diyen Allah'tır. Allah Azza ve celle Subhanahu ve teala şirke azim bir zulüm olarak bize ne yapmış beyan etmiş. Niçin? Tarifi hatırlayın. Olması gerekenin dışında bir yere konulmasıdır dedik. Asıl olan nedir? Tevhiddir. Asıl olan Allah'ı birlemektir. Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmesidir. Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmediliyor olmamızdır asıl olan. Eğer ki bugün hayatımıza Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah Azza ve Celle'ye söz verilmiyorsa... Bu nedir? Zulmün alasıdır kardeşim. Onun için inne'şirke le zulmun azîm böyle anlamak gerekir. Yine sallu billah ve men lem yahkum bima enzelallah fe olayke zâlimun. Kim ki Allah subhanahu wa taala'nın hükümlerıyla hükmetmezse zalimin ta kendisidir. İşte bu ayeti nasıl yorumlayacağız? Bu ayet-i kerimeye nasıl bir mana vereceğiz? Az önceki tariften hareketle. Asıl olanının dışına çıktığı için Allah onu zalim diye tasvir etmiştir. Zalim diye beyan etmiştir. Ne yaptı ki o Allah ona zalim dedi? Ne yaptı? Allah subhanahu ve teala'nın hükümleriyle hükmetmek yerine asıl olan bu iken ne yaptı? Beşeri nizamla insanlara tahakküm ettiriyor. Bu zulümdür. Yine her ders neredeyse karşımıza çıkıyor. Çünkü her yönüyle necasettir. Onun için karşımıza çıkıyor. Yine demokrasiden örnek vereceğim örneğin. Şimdi demokrasi bu tariften hareketle en büyük zalim değil midir? En büyük zulmün kaynağı değil midir? Vallahi öyledir. Çünkü asıl olan Allah'ın mülkünde, Allah'ın sözünün geçiyor olması iken bu sistem bize Allah Azza ve Celle'nin ekarte edilmesini ve beşeri nizamın, beşeri sistemin hakim olmasını öğretti. Bizim de buna ayak uydurmamızı istedi. Ama biz de şu ayeti haykırıyoruz. Diyoruz ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ Allah öğretti bize bu ayeti. Sizi Zalimlere meyletmeye zorlasalar bile Bu ayeti aklınızdan çıkarmayın diyor Allah Diyor ki zalimlere meylederseniz Size ateş dokunur ateş Allah şahittir ki biz Beşeri sistemlerin tahakkümünden beriyiz Evet Zulmü ve zalim olmayı Böyle anlamak gerekir Buradan hareketle 34. ayeti kerimenin sonunu bağlayacak olursak Allah dedi ki Subhanahu wa taala şuna yaklaşmayın. O bir cisim olabilir kardeşlerim. Bir fiil olabilir. Allah yapın der ya da yapmayın der. Bu nedir? Asıl olandır değil mi? Asıl olan Allah'ın bizden istediğidir. Eğer sen tutar, bu aslın dışında, mahallin dışında bir yere koyarsan bu işi zulmetmiş olursun. Allah da onun için Adem Aleyhisselam'a dedi ki: Yoksa zalimlerden olursunuz. Onun için kerim kardeşlerim 34. ayeti Celile'deki zulüm kavramını ve zalim kavramını bu şekilde anlamaya çalışalım inşallahü teala. Bugünkü dersimiz olan 37. ayeti celileye gelecek olursak kardeşlerim. Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Fetalekka Ademü min Rabbihi kelimatin fetaba aleyh. ''İnnehu Diyor ki Subhanehu ve Teala Allah Subhanehu ve Teala Adem Aleyhisselam'a bazı kelimeler ilham etti. Öğretti. Ondan sonra diyor ki Adem Aleyhisselam'dan için o da diyor tövbe etti. Ondan sonra ayet-i kerimede ''İnnehu huve O tövbeleri hiç şüphesiz kabul edendir. Şimdi müfessirler şu soruyu sormuşlar kardeşlerim. Biz de soralım inşallah. Allah Subhane ve Teala Adem Aleyhisselam'a ne ilham etti? Ne öğretti? Adem Aleyhisselam'a bir şeyler öğrettiği belli ama Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a ne öğretti? Şunu öğretti diyebilmemiz için kat'i nasların bize bu konuyla alakalı olarak haber vermesi gerekir. Ama kat'i naslar demiyor bize. Allah Adem aleyhisselama şunu şunu öğretti diye. Onun içinde kat'i surette şunu öğretti deme cesaretini kendimizde bulamıyoruz. Ama ayetin siyak ve sibak ilişkisinden yani wataba aley ondan tövbe konusu ve Allah azze ve celle'nin e, tövbeleri kabul eden Rahim mağfiret sahibi olduğuyla bitmesi Ayetin bize Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'a neler öğrettiği konusunda bir yorum getirebilme cesaretini veriyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a Araf suresinin 23. ayeti kerimesini öğretti. Bu i̇bn Abbas'ın bir yorumudur. Ne öğretmiş? Birlikte inşallah. Etüt edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena zalemna enfusana ve illem teğfir lana ve tarhamna lenekûnenne minel khâsirîn. Ya Rabbi. Bu Adem aleyhisselamın serzenişidir. Araf suresinde. Rabbena zalemna enfusana. Rabbimiz biz kendi, kendimize, nefismize zulmettik. Zalimlerden olduk sen bize merhamet etmezsen mağfiret etmezsen sen bizi bağışlamazsan tövbelerimizi kabul etmezsen ve terhamna bize merhamet etmezsen lene kûnenne minel khâsirîn biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki işte Allah azze ve celle Adem aleyhisselama bir şeyler öğretti dedik ya bunu öğretti neyi öğretti? Allah azza ve Celle'ye tövbe etmeyi öğretti. O zaman bize bu ayette bir mesaj var. Ne konuştuğuyla alakalı belki kat'i bir tespitimiz yok ama rivayetlerden hareketle ortaya bir yorum masaya bir yorum koyabiliyorsak bu mesajı kendimize alalım. O da nedir? Bu ayetten biz innehu huve rahim o tövbeleri kabul edendir. Engin merhamet sahibidir. Öyleyse ben bu ayeti kerimeden bugün azık olarak kendime tövbe fıkhını çıkartabilmem lazım. Konuşalım mı üzerinde biraz inşallah? Madem ki biz ayetlerden faydalanmak için bir araya geliyoruz. Öyleyse bu ayeti kerimeden Tövbe fıkhını öğrenelim ve öyle gidelim inşallah. Olmaz mı kardeşlerim? İnşallah. Şimdi Adem aleyhisselam öyle tövbe etmiş ki Allah subhanehu ve teala onun tövbesini eninde ve en sonunda nihayetinde kabul ediyor. Ama tövbe konusu Kur'an-ı Azimuşşan'ı irdelediğimiz zaman müstakil bir konudur. Ayetler vardır bu konuyla alakalı. Allah ve teala önemsediği için bu konuya müstakil bir ayet indirmiştir. Tövbe önemli bir konu. Çoklarca nas var. Ama her birisini burada zikredecek olursak, dersimizin hacmini uzatacağı için, ben birkaç ayeti kerimeyi tövbenin ehemmiyetinden ötürü paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bileceğiz. Nasıl bir tövbe? Nasuh bir tövbe, samimi bir tövbe, yapmış olduğu ayıptan ötürü, yapmış olduğu zulümden ötürü, işlemiş olduğu masiyetten ötürü, birazdan paylaşacağım üzere inşallah örnekte, ölmeyi göze alayım ama yeter ki Allah beni bağışlasın. Bu manada içtenlikle yapılan bir tövbeyi öğretiyor Kur'an bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha ladin amanu tubu ila Allah, tubu ila Allah itabat nasuhha. Nasib itabat? Nasuh bir itabat. Ne demek nasuha? Samimi bir tövbe. Samimiyet amelle ispat ister. Kardeş sen namaz kılma konusunda samimi misin? Vallahi ziyadeyi, kelame, hacet yok. Bir kimsenin namaz konusunda samimi olmasını mı ölçmek istiyorsun? Bak vakit girdiğinde namaz kılıyor mu? Kılmıyor mu? Bir kimse de tövbesinde samimi mi? Bak Allah'a nasıl tövbe etmiş. O amelinden ötürü Allah Azze ve Celle'ye nasıl istiğfar etmiş. Bir kere şunu bileceğiz kardeşlerim. Kategorize edelim. Tövbenin anlaşılabilmesi için şu bilgi önemli. Bunu beraberinde götürün bugün oldu mu inşallah? Bu çünkü çok önemli bir bilgi. İnsanlığı kategorize ettiğimizi varsayalım. İnsanlığı şimdi tasnif ediyoruz. Şöyle bir tasnif yok. Günahkar ve günahkar olmayan insan. Böyle bir tasnif yok. Hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatu vesselam. Biz diyor günahı Ademoğluna yazdık. Subhanallah. Böyle bir kategorize galat. Yanlış bir kategorize. Günahkar ve günahkar olmayan insanoğlu. Cık. Yanlış. Biz yeni bir kategorize getiriyoruz. Naslardan hareketle. Diyoruz ki günahkar insanoğlu. A. Tövbe eden. B. Tövbe etmeyen. Öyle değil mi? Tövbe etmeseniz tövbe eden birisini yaratırım diyor Allah. Bu tasnif anlaşıldı mı kardeşlerim? Madem ki hepimiz masiyet işliyoruz. Madem ki hepimizin üzerine hadisten hareketle günah yazıldı. Biz tövbe etmesini ve tövbe fıkhını öğrenmemiz lazım. Ve Allah öğretiyor. Ya eyyuhellezine amenu tubu ila Allah. Tubu ila Allahi tevbeten nasuha. Öyle samimi bir tövbe et ki Allah geri çevirmesin. Sadullah Nisa suresi 110. ayeti kerime. O men ya'mal su'an ev yuzlim ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهِ غَفُورًا رَّحِيمًا Allahu Akbar. Bu müjdeyi veren Allah'tır. Bunu vaadeden Allah'tır. Ve biz inanıyor ve biliyoruz ki Allah vaadinden dönmez. Diyor ki kim hata işlerse ve nefsine zulmederse otursun Allah'a istiğfar etsin. Çünkü hiç şüphesiz Allah'ı mağfiret sahibi bağışlayan, esirgen olarak bulacaktır inanın kerim kardeşlerim bu derse hazırlanırken dedim ki acaba çoklarca kelam mı söyleyeyim çoklarca kelam yerine bize tavbeten nasıl yapılırmış bize bugün böyle gelsin meclisimizde birisi mi öğretsin ve ben birisini buldum bize bugün tövbeyi birisi öğretecek ve bize misafir olacak inşallah. Desem ki size bugün bize tövbeyi, nasuh bir tövbe nasıl yapılırmış öğretecek. Kim öğretsin? Bizim hanemize kim misafir olsun desem ne dersiniz? Çok ama herkes bir şeyler geçiriyor, aklından okuyorum. Ben derim ki Maiz İbni Malik radıyallahu anh. Maiz İbni Malik radıyallahu anh derim. Herkes, inanın sahabelerden, tövbe edenden çoklarca örnek getirebilir ama onun nasıl tövbe ettiğini Allah'ın Resulü bize resmetti ya dedim ki bunu anlat. Maiz İbn Malik ne yaptı kardeşler? Maiz İbni Malik radıyallahu anh Nefsine zulmetti. Kim bu? Sahabe. Vahye muhatap olmuş sahabe. Daha Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatta böyle bir dönemde Maiz ibn Malik radiyallahu an zina ediyor. Pişman. Nefsine zulmetmiş, jürüm işlemiş. Dedi ki ben bu kirli halimle Allah'a kavuşmamalıyım. Oturdu istiğfar etti. Allah'tan mağfiret diledi. Tövbe etti. Allah'ın engin merhametine sığındı ama içini bir şeyler kemiriyor ve gitti Allah'ın Resulü'ne. Dedi ki ya Resulallah tahhirni. Subhanallah. Tarihlik bir ifade biliyor musunuz? Allah bize ibret almayı nasip kılsın. Ya Resulallah tahhirni. Beni temizle ya Resulallah. Ne yaptı? Ne temizlenir? Kirli olan şey temizlenir. Nefsine zulmettiyse temizlik ister bu iş. Bulaştırdıysa kendisine su, kendisine bir pislik bulaştırdıysa, kirlilik bulaştırdıysa, masiyet bulaştırdıysa bu temizlik ister. Geldi Allah'ın Resulü'ne istian de dedi ki ya Resulallah tahhirni. Öyle bir tahhirni demiş ki. Ravi diyor ki o gittikten sonra Allah'ın Resulü şunu sordu. Bu hasta mı? O kadar ısrar etmiş. Yani bu kardeşinizde akıl noksanlığı mı var? Yok ya Resulallah. Salimdir onun aklı. Bir daha geliyor ya Resulallah tahhirni. Ve uzatmıyorum hepinizin bildiği bir hadise... Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki recmedin derken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam mahzun Rejim oluyor Maiz İbn Malik radıyallahu anhu vefat ediyor Medine'de iki tane görüş kamuoyu olmuş sahabeler birbirleriyle bir araya gelince bunu konuşuyor ne o? Birisi diyor ki Maiz İbni Malik helak oldu. Bir diğeri de diyor ki Maiz İbni Malik iznillah kurtuldu. Allah onu cennetine aldı. Bu görüş tartışılıyor üç gün. Ve Allah'ın Resulü tam böyle bir tartışmanın içerisinde kendisini buluyor. Diyor ki istagfiru maiz Maiz'e diyor istiğfar edin. Allah'ın Resulü emretti ya. Sahabeler hiç sormadan diyor ki... ''Yaghfirullahu Maiz İbni Malik ya Rasulallah. Allah Maiz İbni Malik'e... mağfiret etsin ya Rasulallah. Ama niçin? Diyor ki görüyorum ve duyuyorum ki... ...Maiz İbni Malik hakkında... ...polemik üretiyorsunuz. Ve Allah'ın Resulü sözü alır. Ve sözü ondan sonra kimseye vermez dar ki laqad tabe tevben لو قسمت بين امه Allah وصيعتها Allahu diyor ki hiç şüphe yok ki Maiz ibn Malik'in tövbesini çünkü o öyle bir tövbe yaptı ki laqad tabe tevben لو قسمت بين امه Maiz İbn Malik öyle bir tövbe etti ki eğer ki onun tövbesini ümmeti Muhammed'e paylaştırsaydık, Vallahi ağır basardı. Dedi ki susun. Ve sözü ondan sonra Allah'ın Resulü kimseye vermedi. Dedi ki bilin böyle bir tövbe yaptı işte Maiz. Allah bize günahlarımızın keşfini nasip etsin. Günahlarımızın keşfinin ardından da böyle nasuh bir tövbe yapmayı bize ikram etsin. Düşünebiliyor musunuz ya? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir tövbe etti ki ümmete serpiştirsek hepsine yeter var artar diyor. Nasıl bir tövbe değil mi kardeşler? Bundan sonra 38. ayeti kerimeye geçecek olursak. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'a yapmış olduğu o haram işle iştigalin ardından cennetten inmesini kendisinden istiyor ve emrediyor. Diyor ki: "Kulnah bituminha cemia. Topluca diyor cennetten ininiz. Fa imma minni hudan. Benden size bir hidayet gelecektir hiç şüphesiz gelmeli hatta gelebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu değil. Diyor ki hidayet gelecektir. <gülüyor> Fe tabi tabi'a huda ya hzenun. Diyor ki benden size bir hidayet gelecek. Kim ki o hidayet tabi olursa, ittiba ederse, ve la khaufun aleyhim, Onun için korku yok, üzüntü yok. O mahzun olmayacaktır Ahiratta. Tabi hidayeti tariflemek gerekecek ama ben birkaç cümleye sığdırdım inşallah. Şöyle dedim. İmtihanın öznesi olan insanın darein saadetini temin edebilmesi için Allah azza ve celle'nin kendisine ikram etmiş olduğu kurtuluş reçetesidir. Şimdi biz hem bu dünyada hem de uqbada kurtuluş istiyor muyuz? İstiyoruz değil mi kardeşlerim? İnşallah. Allah Azza ve Celle'nin rızayı ilahisine mazhar olmak istiyoruz. İşte hidayet budur. Buna tabi olan dareyn saadetine nail olur. Dedim ki benim hidayete tabi olmak Allah Azza ve Celle'nin kurtuluş reçetesine tabi olmayı bu kardeşlerime nasıl yorumlamam lazım? Bakınız ayet-i kerimeyi iyi anlarsak öncelikle mealen iyi anlarsak yorum kendiliğinden daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi ayet nasıl bitiyor? وَلَا خَوْفٌ alehim, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yok üzün yok ne yaparlarsa yok kardeşlerim ne yaparlarsa Allah Azze ve Celle ahiret gününde mahzun olmamayı korku içerisinde olmamayı vadediyor Femen Benden gelen kurtuluş reçetesine sarılan ve gerekliliklerini yerine getirene korku ve hüzün yok. Doğru mu kardeşlerim? Şarttır bu. Aynı şunu yaparsan kardeşim sana bir bardak su bunun karşılığında verilecektir. Bunun gibi. Şimdi soru soruyorum size inşallah. Hangimiz istemez değil mi ahirette Korkudan emin olmayı. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eyle diye dualarımıza intikal etmiştir bu ifade. Öyle değil mi? Kim istemez ukbada mahzun olmaktan uzak olmayı? Herkes. Öyleyse Allah bizden bir şey istiyor. Ne? Bu dünyada bu işin gerekliliğini yapmak. Ben bir örnek vereceğim inşallah. 17 Ağustos münasebetiyle aklıma geldi bu örnek. Depremde vefat eden kardeşlerimizi de bu vesileyle yad etmiş olalım. Allah hepsine katında rahmetiyle muamele inşallah. Biliyorsunuz son dönemlerde yapılan evlerde deprem sığınağı yapılıyor. Doğru mu? Hatta kanunlaştı bu. Binaların altında, yeni binaların altında deprem sığınakları var. Konunun iyi anlaşılması için, Wallahuafunaleyhim, <gülüyor> Wallahumyazzanun. Yani masum olmak istemiyorsak, biz üzüntülü olmak istemiyorsak, korkudan beri olmak istiyorsak, Allah Azza Ve Celle'nin teminatında olmak istiyorsak, şartlar yerine getirilecek dedik ya, bunu anlatmak adına. Bu sığınaklar niçin yapıldı? Kardeşler Deprem afetinden Korunabilmek için Doğru mu kardeşlerim? Evet Şimdi Bu evin yapılış gayesi şu Yani sığınakların yapılış maksadı şu Deprem afeti Vuku bulursa Ben bu sığınakta Bundan beri olayım Yani Orada korkuyla hüzünle, sıkıntıyla, ne bileyim, ölümle, fiziksel darbeyle herhangi bir sıkıntıya düçar kalmamak için deprem sığınağı bir tedbir midir? Gereklilik midir? Evet. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ yahzanun. <يحزنون> Sen de orada Allah Azza ve Celle'nin teminatında mı olmak istiyorsun? Ne yapacaksın? Kendine bu dünyada bir deprem sığınağı yapacaksın. Allah Azza ve Celle'nin güvencesi olan hidayete tabi olacaksın. Burası anlaşıldı mı kardeşlerim? Öbür tarafta mahzun olmak istemiyorsak, bu dünyada bize güvence olarak sunulan kurtuluş reçetesine iki elimizle salmamak üzere sımsıkı sarılacağız. Daha doğrusu şu, Günümüz Türkçesiyle şu, ahiret için bu dünyada gerekliliği, Allah'ı razı etmenin gerekliliğini yapacağız. Bir formül vereyim inşallah. Ama bu seferki formülümüz üçgen değil. Bu seferki formülümüz aynı iksiye gibi eşittir eşittir. Şu, ahirete güvenle gitmek için hidayet güvencesine tabi olmak. Öyle değil mi? Bugün hayatımızda çok şeyleri ne bileyim bir güvence alarak bir şeyleri böyle teminat altına almıyor muyuz? Vallahi alıyoruz. Ahiret yurdu içinde hidayet güvencisini bize ikram etmiş Allah. Gerekliliğini yapacaksın. Bir dünyada bir şeylerini feda edeceksin ki Allah seni ahirette mahzun karşılamasın. Vallahi bu ayet bundan başka anlaşılmamalı. Ben diyorum ki bize bu dünyada gerekliliğini yapıp ahirete selametle nasıl gidilirmiş onu bize bugün Abdullah ibni Cahş anlatsın radıyallahu anh. Abdullah İbni Cahş bir özelliğiyle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman gözdesi olmuş. Ne biliyor musunuz? Araştırın. Abdullah İbni Cahş yazın. Şu çıkacaktır karşınıza. Ahirette mahzun olmamak için ben ne yapmalıyım? Orada sıkıntı, böyle bir risk var mı? Var. Mahzun olmak gibi bir risk var mı? Var. Var. Çevreni korkunun kuşatması gibi bir risk ihtimal var mı? Var. Abdullah İbn Cahş bununla ön plana çıkmıştır. Demiştir ki benim bunlardan beri olmam için ne yapmam lazım? Kendisine göre bir şey tespit etmiş. Diyor ki Abdullah İbn Cahş, bir şeyleri feda etmem lazım. Bu dünyada gerekliliği yerine getirmem lazım. Wala havfun alehim ve yahzanun. Burayı istiyorsam burada gerekliliklerini yerine getirmem lazım. Biraz geriden alacağım. Sa'd İbn Abi Vakkas Allah'ın Resulü ve Vesselam'a gelir bir gün der ki Ya Resulallah Allah azza ve Celle'ye dua et de ben ne dua edersem Allah icabet etsin. Olmaz mı Ya Resulallah? Saad bin Abi Waqqas radiyallahu an Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bakın 1400 sene önceden yine bize bir şeyler ikram etmiş. Bir azık sunmuş. Duanın ölçüsünü öğretmiş Allah'ın Resulü. Saad İbn Abi Waqqas'ın üzerinden konumuz o değil ama bir yere geleceğim. Saad İbn Abi Waqqas öyle deyince Allah'ın Resulü olur Saad. Sana Allah'ın dualarını kabul etmesi için dua edeceğim ama sen de haram yeme olmaz mı? Allah'u akbar. Boğazından haram geçmesin saat olmaz mı? Ben sana dua edeceğim. Saat bildiğimiz Saad İbn-i Vakkas haram yemekten uzaktır. Ama bize bir şey öğretecek ya Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Cahş'tır bunun ravisi. Saad İbni Ebi Vakkas'ın Resulullah'tan dua istediğini duydu ya, o da senin dualarına amin dedim Allah kabul edecek inşallahı duydu ya meydan Uhud meydanıdır. Abdullah İbni Cahş Bedir'de bedel ödeyememiştir. Ödemiştir de hala hayattadır yani. Abdullah İbni Cahş وَلَا خَوْفٌ عليهم, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Muhatabı olmak ister. Gözü Sa'd'ı arar. Ve bir yerde Sa'd i̇bn Abi Vakkas'ı görür yanına gider. Der ki Sa'd şu dağın eteğine benimle bir gelebilir misin? Birazdan maareke başlayacak, e, muharebe başlayacak bir şey diyeceğim sana. Buyur. Giderler dağın eteğine, Abdullah İbni Cahş der ki Sa'd Nabi Vakkas'a Saat. şimdi sen ellerini Rabbine aç dua et ben sana amin diyeyim senin ardından da ben dua edeyim Rabbime sen de amin de olmaz mı? Sa'd Nabi Vakkas der ki olur Saat ellerini açar Rabbine Der ki, Ya Rabbi, birazdan meydan kızışacak. Bana adam gibi cihat etmeyi nasip et. Benim karşıma öyle bir düşman çıkar ki, Ya Rabbi, zorlasın beni. Zorlasın, zorlasın, zorlasın, ama en sonunda ben onu alt edeyim Ya Rabbi. Üzerinde o müşriğin, kafirin ne kadar ganimeti varsa alayım Ya Rabbi. Alayım, ve koşarak Allah'ın Resulüne varayım. Ah ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu öyle bir düşmana alt ettim ve ganimet olarak elde ettim ki Allah yoluna feda olsun ya Resulallah diyeyim. Allah'ın Resulü de Allah senden razıdır. Saat desin der. Ve Sa'd ibn-i Vakkas böyle duayı bitirir. Abdullah İbni Cahş sözleştiler ya Allahümme amin Allahümme amin der ve Sa'd'ın duası biter. Sıra Abdullah İbni Cahş'tadır. Abdullah İbni Cahş nereyi istiyor? O وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ve lahum يَحْزَنُونَ Muhatabı olmak istiyor. Vallahi bu ayet böyle anlaşılmalı. Açıyor ellerini Abdullah. Diyor ki: "Ya Rabbi, aynı saad'ın istediği gibi istiyorum. Bana hakkıyla cihat etmeyi nasip et ya Rabbi. Karşıma öyle bir düşman çıkar ki beni zorlasın. Zorlasın, zorlasın ama akibetim saat gibi olmasın ya Rabbi. O düşman beni yensin. Beni öldürsün. Hızını alamasın kulağımı kessin." hızını alamasın burnumu kessin ya Rabbi daha da hızımı alamasın dudağımı da kessin ve kesmediği uzvum kalmasın ya Rabbi bundan sonra ben diyeyim ki ya Rabbi ben geldim Allah da bana desin ki Abdullah burnun nerede ağzın nerede kulakların nerede uzuvların nerede Abdullah diye sorsun ben de diyeyim ki ya Rabbi ben onları öyle kirlettim ki, öyle kirlettim ki, dedim ki Abdullah, bunları ancak, Walla kafun aleihim, wallahum yahzenun, buna muhatap olmak istiyorsan, Allah yolunda heba etmelisin ki Allah seni temizlesin. Böyle dedikten sonra, Sad bin Abi Waqqas Amin demiyor. Aynen diyor ki Saad İbn Abi Vakkas Abdullah İbn Caş diyor bana öyle bir vurdu ki hani amin diyecektin hani sen amin diyecektin de Allah kabul edecekti amin de diyor. Diyor ki vallahi istemesem de amin dedim. Ve diyor Uhud bitmişti artık. Sözü Saad İbn Abi Vakkas almıştır. Konuşuyor artık. Diyor ki Allah bana vallahi diyor istediğimi verdi. Güçlü bir düşman alt ettim. Üzerinde o kadar ganimet vardı ki Allah'ın Resulüne götürdüm. Serdim önüne dedi ki Allah'ın Resulü senden razıdır Saat. Diyor ki gözüm Abdullah'ı arıyor. Benim duam kabul oldu da ya ki Diyor ki vallahi o dua ettiğimiz yere yakın bir yerde Abdullah yatıyordu. Vardım yanına Abdullah'ın kulağı yoktu. Baktım Abdullah'ın ağzı yoktu. Baktım Allah Abdullah'ın burnu yoktu. Kesilmemiş hiçbir uzuvu kalmamıştı Abdullah'ın. Eğildim, kesilmiş alnını öptüm. Dedim ki Allah seni wala khaufun alehim yahzanun. Allah seni böyle karşılıyor Abdullah. Yolun açık olsun. Allah mübarek kılsın. Wala khaufun alehim ve lahum yahzanun. Böyle murat edilmeli ve böyle bir bedel ödenmeli Allah bize ders çıkarmayı nasip etsin Allahu akbar nasıl bir duaya kulağım kesilsin burnum kesilsin biz alışmamışız konuşurken bile dirliğimiz sürçüyor ama bunu niye yaptı Abdullah bizim azığımız olsun olmaz mı bununla gidelim bu tefekkürle bu düşünceyle çıkalım inşallah o da ne sen orada mahzun olmak istemiyor musun kardeş? Bedel istiyor. Ve 39. ayeti kereyime de kardeşler tam aksi. Hani Allah hidayete tabi olanlar, kurtuluş reçetesine tabi olanlara Allah mahzun etmeyecek diyen böyle bir ayet varken. 39. ayeti i kerimede وَالَّذ۪ينَ ve وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Tam tersi. Bizim ayetlerimizi yalanlayan, ona inanmayanlar için ise ahirette elin bir azap vardır. Bunun üzerinde durmaya gerek yok. 40. ayeti kerime Allah subhanahu ve teala beni İsrail'i muhatap alarak onun üzerinden insanlığa ve özelde de bize Allah Subh'ana ve Teala hitap ediyor. Diyor ki, ya beni İsrail, ey beni İsrail, Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Sizin üzerinize Allah'ın ikmal ettiği nimeti hatırlayın. Nedir o? Tevhid nimetidir. Ve Allah Subh'ana ve Teala, ve ufu bi ahdi. Bana verdiğiniz sözde durun. Sözünüze sahip çıkın. istediklerimi yapın. ufi Ufibi ahdikum. Ben de size söz verdiklerimi yerine getireyim. Ve anne ve sadece benden korkun. Şimdi burada bizi ilgilendiren kısmı inşallah sizlerle birlikte yorumlayacak olursak kardeşlerim. Şimdi Allah subhanehu ve teala diyor ki Burası ilginç. Bana verdiğiniz sözü siz yerine getirin ki ben de size bazı sözler verdim onu yerine getireyim. Allah subhanehu ve teala bizimle olan bir akitleşmesini bu ayet üzerinden hatırlatıyor. Tek cümleyle şunu söylemek mümkün. Siz kulluk yapın. Ben de kulluğunuzun karşılığında vaat ettiğim cenneti size vereyim. Bu. Bu ahdinin arasına hepsi girer. Allah'la olan sözleşmenin hepsi girer. Çünkü bu kulluğun ta kendisidir. Değil mi kardeşlerim? Siz, altını çizerek söylüyorum. Bugünkü inşallah paylaşımımız olsun. Bugünkü değerimiz olsun. Faydalandığımız şey olsun. Nedir o? Siz kulluğu yerine getirin. Ben size cenneti vaat ediyorum. Bu kadar basit. Allah bizden bir şey yapmayı istiyor. Şunu yerine getir. Sana cennet var. Şunu yerine getir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ yahzanun. <يحزنون> Şunu yap, bunu yapma. Allah Azze Celle'nin kulluk, öyle değil mi? Bu format, yerine getirildiği takdirde Allah bize neyi vaat ettiyse, onu alacaksınız diyor bu ayet-i kerimede. Şimdi kardeşlerim örneklerin daha zihinde kalıcı olacağını düşündüğüm için yani bir şeyi yerine getireceğim ve Allah bir şeyi vaat edecek ve Müslüman bu konuda nasıl bir tutum sergileyecek? Hemen sorgulayın. Allah rızası için sizlerden istirhamın beni dinlemeyi 10 saniye bırakın. Çok da değil. Bir düşünün. Allah diyor ki subhanahu ve teala size ey kulum filan. Sen şunu yerine getir. Vaadinden dönücü olmayan ben sana şunu vaat ediyorum. Diyor. Allah sizinle konuşuyor. Ne yaparsınız? Ya biz basit dünyalık bir yatırım için bile koşuşa koşuşa gitmiyor muyuz kardeşlerim? Allah rızası için soruyorum. Şunu şunu yaparsak karşılığında şunu elde edeceksek ben varım. Demiyor muyuz? Vallahi diyoruz. Allah da diyor ki bu sözleşmeyi hatırlatıyor. Sizden istediklerimi yapın. Ben de size söz verdiklerimi yerine getireceğim. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad Bunu unutmamak lazım. Allah vaadinden asla dönücü değildir. Söz verenlerin en sadık olanı Allah değil midir? Vallahi mütereddit olmayalım. Abdullah gibi olalım aynı. Onu vadeden Allah'sa, vadinden dönücü olmayan da Allah'sa bu müteredditlik niye ki kardeşim? Vallahi öncelikle sualim kendi nefsime. Söz verdin, yap. Vallahi sana ben de diyor vaat ettiklerimi yerine getireceğim. Bunu söyleyen Allah Subhanahu ve Taala. Bize bugün bunu misafir olsun da bize kim anlatsın biliyor musunuz kardeşlerim? Ebu Dahdah radıyallahu anh subhanallah Ebu Dahdah bu sahabe anlatacak. Bize misafir olacak Allah benden böyle bir söz istemiş. Ben bunu yerine getireceğim. Allah da bunu vaat etmiş ha. Nasıl harekete geçilir? Nasıl bir tavır sergilenir? O sari'u ila magfirati min rabbikum. Allah'ın rıdvanına nasıl koşulur? Ebu Dahdah öğretecek. Allah ondan razı olsun. Ebu Dahdah Bakara Suresi'nin 245. ayeti celilesi Allah'ın Resulüne inzal olunca men zallezî yuqridu'llahu qardan hasena fiyıpıdâa'ıfe <feyu>, <kethira> Bu ayet inzâl oluyor. Ve ayet inzâl olduğu zaman biliyorsunuz sahabeler hemen ayeti duydukları zaman kendi aralarında böyle bir ayet indi. Hemen boş durmuyorlar değil mi? Belligu <feyu> 'annî Ben bir ayet bile duyduysan belligh et onu. <feyu> Tebliğ et. bu anlayış bu sahabenin. Sahabenin birisi bu ayeti duymuş, hemen gelmiş. Ebu Dahdah da oradayken bu ayeti okuyor. Ayeti mealen okuyorum. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah onun karşılığında ona cennet verecektir. Karşılığını kat kat verecektir. Ebu Dahdah bu ayeti duyuyor. Ebu Dahdah bütün işini gücünü bırakıyor. Ve sarı'u ayette olduğu gibi koşarak Allah'ın Resulüne geliyor. Diyor ki: "Fedake ummi ve abi ya Resulullah. Benim anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Allah azza ve celle'nin bizim borcumuza ihtiyacı mı var ki bizden Allah borç istiyor? Sebebi ne ola ki ya Resulullah?" Aynen böyle. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ya Ebu Dahtah Allah senden borç istiyor Doğru Ama Allah senden Borç istiyor Cennet karşılığında Sen ona borç verirsen Allah da sana Vadini yerine getirecek Ayeti işliyoruz ya Diyor ki Ebu Dahtah Ya Resulallah diyor yanlış duymadım değil mi? Yani ben bugün Allah Subhanahu ve Teala ya bu dünyada borç verir isem Allah Azza ve Celle bana cennette eşimle, ehlimle, çocuğumla birlikte sefa süreceğim köşk mü vaat ediyor. Diyor ki Abu Da'da Allah'a kasem ederim ki vallahi öyle. Sen bunu yerine getir. Allah sana bunu vaat ediyor. Pazarlığa bak şimdi. Diyor ki elini uzat ya Resulallah. Uzat elini. Uzatıyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Diyor ki vallahi iki tane hurmalığım var. Biri aşağıki tepede veyahut da yukarıki tepede diğeri aşağıda. Allah'a yemin ederim ki ben bu iki bahçemi de cennet karşılığında Allah'a borç verdim baala sallıyor. Allah'ın Resulü elini çekiyor. Diyor ki Ebu Dahda, birisini ver, akitleşmeyecek ya. Birisini ver, birisi ehline kalsın olmaz mı? Diyor ki uzat elini ya Resulallah. Ya Resulallah benim anam babam sana feda olsun. Yukarıdaki bahçemdeki hurma ağaçlarının sayısı daha çok. Orada 600 tane hurmalık var. Ben şahit ol ki ya Resulallah oradaki bahçemi Allah Azze ve Celle'ye cennet karşılığında borç verdim. Diyor ki ben de aldım. Pazarlık bitti. Abu Dah'da daha ayrılmadan Allah'ın Resulü diyor ki Ebu Dah'da hadi diyor yine karlısın. Hadi diyor yine karlı bir alışveriş yaptın. Hani Suheyb el-Rumi'ye de aynı ayet inmişti ya. Ne karlı bir ticaret yaptın ey suheyb. Aynen Allah Resulü diyor ki Abu Dahtah karlısın hadi. Hiç durmuyor. Bahçesine varıyor. Ummu Dahtah. Ebu Dahtah'ın eşi hurma ayıtlıyor. Hurma temizliyor. Çocuklar da orada hurma yiyor. Koşarak geliyor Abu Dahtah. Diyor ki ey Ummu Dahtah. Çok acayip bir alışveriş yaptım. Ne yaptın Ebu Dahtah? Bir hurma bahçesi daha mı aldın? Diyor ki yok aksine. Ben diyor cennet karşılığında en sevdiğim hurmayı Allah'a borç verdim. Bunu var ya yazarken vallahi bugünün nisaları aklıma geldi. Acaba diyorum ki varlığımı Allah yoluna infak ettim desem eve gelsem ne olur? Sual ettim ama Allah cümlemize hayırlıları ikram etti ki iyi bir ticaret yapmışsın diye inşallah zevcelerimiz vardır Rabbimden öyle ümit ediyorum ne demiş Ummu Dahta iyi bir ticaret yapmışsın Ebu Dahta çocuklar hurma yiyor dikkat edin hurmanın hacmi ne sen orayı infak etmişsin subhanallah çocuklarına diyor ki evlatlarım burada artık oyalanmayalım Buranın sahibi Allah'tır. Burayı terk edelim olmaz mı? Bizim çünkü yerimiz artık cennette hazır. Çocuğun elinde çıkarken gördüğü vurmayı bile alıyor. Diyor ki bunun sahibi var bırakalım olmaz mı? Böyle mi borç verilir? Vallahi böyle borç verilir. Söz böyle yerine getirilir. Verilecek olan söze de böyle itimat edilir. Vaad eden Allah bize ne düşer? Ebu Dahtah gibi ticaret yapmak düşer. Ebu Dahtah gibi koşmak düşer. Ummu Dahtah gibi bırak onu yavrucum. Biz onu Allah'a sattık. Bizim yerimiz cennette bizi bekliyor demek düşer. Allah cümlemize böyle sözleşme basireti ve anlayışı ikram etsin. Allah bize söz verdiklerimizi yerine getirmekle verilen sözü de karşılığında bize cümlemize görmeyi nasip etsin inşallah Allah subhanehu ve teala bizlere ayetlerinden feyizlenebilmeyi Nasipdar olabilmeyi nasip kılsın Kur'an'la azimuşşanla hakkıyla amil olabilmeyi nasip kılsın sadece amil olmakla kalmayıp Kur'an'a azimuşşanı Allah'ın kelamını hayata hakim kılmak için her şeyini feda edebilen yiğitlerden olmayı nasip kılsın Allah bizlere. Bana öncelikle söylediklerimle, siz değerli kardeşlerime de dinlediklerinizle Rabbim amil olmayı nasip etsin. Allah subhanehu ve teala taksiratımızı aff mağfiret eylesin. Bizlere bugün gördüğümüz tövbe fıkhından istifade edip, masiyetlerimize el açıp, hakiki manada Ma'iz İbni Malik gibi tövbe edebilmeyi nasip kılsın inşallah. Allah subhanehu ve teala hepinizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh